Namazdan sonra dua. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi kıldığım namazı kabul eyle. Ahir ve akibetimi hayreyle. Son nefesimde kelimeyi tevhid söylememi nasibeyle. eyle ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Allahum mağfir verham ve ente hayrur rahimin. Teveffeni müslimen ve elhknî bis-sâlihîn. Allahum mağfir lî ve li vâlideyye ve li ve mü'minîne vel mü'minât yevme yekûmu'l hisâb. Ya Rabbi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 Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbül afve fa'fu anni. Ya Rabbi hastalarımıza şifa, dertli olanlarımıza deva ihsan eyle. Allahümme inni es'elükes sıhhaten ve'l afiyete ve'l emanete ve hüsnül hulki ve rıdâ e bil kaderi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 Allahümme salli ala, Allahümme barik ala, Allahümme rabbena âtina, velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahel-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel-kayyûme ve etûb-i ileyh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 Duayı ihlas ile yapmalıdır. İkincisi yediği ve giydiği helal olmalıdır. Müminin odasında haramdan bir iplik varsa bu odada yaptığı duası hiç kabul olmaz buyuruldu. İhlas Allahu Teala'dan başka hiçbir şey düşünmeyip yalnız Allahu Teala'dan istemektir. Bunun için Ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri gibi iman etmek ve ahkam-ı uymak bilhassa üzerinde kul hakkı bulunmamak ve beş vakit namazı kılmak lazımdır.